Selamun Aleyküm, hayırlı ya, aleyküm akşamlar. Aleyküm, teşekkür ederiz, hayırlı akşamlar. Buyurun. Ee, hocama bir sorum olacaktım. Buyurun. Ee, ben şimdi cemaatle namaz kıldığımızda Hı -hı. secdeye giderken Sübhane'yi okuduktan sonra biz hocadan önce bitiriyoruz zaten. Ee, o boşlukta ben dua ediyorum. ben. Acaba bir namaza bir etkisi olur mu? Onu soracaktım Hı -hı. hocama kıyamda değil mi? Sübhane ki sonra secdede, secdede. Ha, secdede tamam anlaşıldı evet. teşekkür ederiz sayılı akşamlar diyoruz efendim namazda <gülüyor> cemaatle namaz kılarken evet secde, secde halinde hali. e, Sübhane Rabbiyel A'la cümlesini en az üst sefer söylemek sünnettir daha fazlasını söylemek müstahaptır burada başka özellikle mesnun dualar, peygamberimizin yaptığı dualardan öğrenip bu duaları yapmak da ee, bir sakıncası yoktu, dua edilebilir. Evet,